Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Hasan Erdem. Bugün Damla Işıtan Kılıç ile çocuk kitaplarının eğitim boyutunu, farkındalık meselesi üzerinden konuşacağız. Damla hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu aslında Ben Buradan Okuyorum'da yaptığımız ikinci çocuk edebiyatı programı olacak. Daha önce Gökçe özlerle çocuk yazın hakkında genel bir giriş kaydı yapmıştık. Bugün meseleyi biraz daha özelleştirmek istiyorum açıkçası ve Kapsayıcılığın alt boyutlarından biri olan engellilik meselesini konuşacağız seninle. E, dinleyicilerimiz için çok kısa seninle neden bu programı konuştuğumuzu belki e, ifade etmek için çok kısa senden bahsedeyim. Damla Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Bir yandan bir yandan da e, az yürüyen çocukların erken okur yazarlık becerileri üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor. Özel eğitim... Görme Engeller Öğretmenliği ve Öğretmen Eğitimi alanlarında çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bugün aslında bu engellilik meselesi hakkında çocuk yazını nerede duruyor meselesini konuşmak bence gayet uygun olacak. Birazdan önce bağlamı kurarak başlayalım. Çocukların topluma dair çeşitliliklerin ve farkındalıklarının artması için kitap okumunun önemli olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Çok doğrudan sormak istiyorum aslında. Bir çocuk kitabı okuruna ne yapar? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, severek takip ettiğim bir program. E, genel olarak baktığımız zaman aslında e, çocukların kitapla deneyimlerinin yararları e, oldukça fazladır ve birçok açıdan elle alınabilir. E, çocukların hayal dünyası genişler kitapla temas ettikleri zaman. Dünyaya karşı farkındalık kazanırlar. Yeni bakış açıları geliştirirler. E, kendi kültürlerinden ya da yaşantılarından farklı... Ya da aynı deneyimleri yaşayan başka insanların olduğunu da öğrenirler. Elbette ki bu öğrenme, bu farkındalık edebiyat kapsamında bakıldığında estetik bir açıdan ele alınmaktadır. Böylece çocukların estetik algıları da edebiyat sayesinde desteklenmiş olur. Burada yalnızca insanlar söz konusu değildir çocuk edebiyatına baktığımız zaman. İnsan dışı canlılar da bu edebiyat kapsamında yer almaktadır. Bu da çocuklar için oldukça e, özel bir deneyimdir aslında. E, bunların yanı sıra e, etik, ahlaki, sosyal, sosyal becerileri içeren e, kavramsal anlamda da bilgilendirici temalar yer almaktadır e, kitaplarda. Çocuklara sunulan kitaplarda. E, genel olarak baktığımız zaman da tüm bu konu başlıkları çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumları da kapsar. Ve onlar için aslında her bir kitap bir günlük yaşam deneyimi önizlemesi taşımaktadır. Bu yüzden çocukları kitapla temas ettirmek oldukça önemlidir. Bahsettiğiniz gibi farkındalık kazandırılması açısından oldukça önem taşımaktadır. Ve erken yaşlardan itibaren çocukların kitaplara maruz kalması, ileri dönem akademik becerileri açısından desteklendiği gibi sosyal anlamda da desteklenmeleri sağlanıyor. Bunu çeşitli araştırma sonuçlarında da e, görebiliyoruz zaten. E, okul öncesi dönemden itibaren e, daha daha erken dönemlerden itibaren e, başlayan bu süreç okul öncesi dönemde de destekleniyor ve bu dönemde de erken okuryazarlık becerileri olarak ele alıyoruz bu tutumları. Yani okumaya başlamadan önce kazanmaları gereken ön bilgi, davranışı ve tutumlar da yer alıyor ve ne kadar çok, ne kadar kaliteli desteklenirse çocuk için o kadar sağlam temeller atılmış oluyor. Hmm. Ee, ya aslında bir dönüştürücü güçten bahsediyoruz edebiyattan bahsettiğimizde. Ee, yani kimden hatırlamıyorum ama bir alıntı geliyormu aklıma şey Roland Bart ya da Berger çok emin değilim ama işte erbiyat öğretilmeli mi? falan diye soruyorlar. Sadece edebiyat öğretilmeli diyor. Bu anlamda tam da e, benzer bir yerdeyiz bugün de. E, şimdi bu dönüştürücü güç önemli. Önemli bir e, aygıt bizim için. E, biz bugün biraz daha özel bir alan olan işte çocuk edebiyatının e, yaratacağı farkındalığı konuşmak için buluştuk. E, şimdi farkındalık dediğimizde de yelpaze hayli giriş bir alandan kuruluyor. İşte bunun işte toplumsal cinsiyet kodları var. E, özel gereksinli bireyler var. Engellilik var. Mültecilik var. Ee, ve bunların her biri birer farklı kırılganlık deneyimi. Şimdi bu e, edebiyat meselesiyle birlikte baktığımızda bunların her biri edebiyatın içine yerleştirebilen meseleler olmalı zannediyorum. Ya da belki de oradan şey İşte çocuklara her şeyi anlatabilir miyiz öncelikle? Ya da bu mesele nasıl ele alınmalı, nasıl anlatılmalı? İyi bir çocuk edebiyatı nasıl olabilir? Evet, çocuklara her şeyi anlatabiliriz elbette. Bu belli <gülüyor> kriterleri yer almakta. Yani çocuğun yaşına, gelişim düzeyine uygun şekilde o edebiyatı ya da kitabı biçimlendirmemiz gerekiyor. İçeriği biçimlendirmemiz gerekiyor. Böylece çocuk daha kolay algılayabiliyor, farkına varabiliyor. Yani bir yetişkin kitabıyla bir çocuğu mutlu edemeyiz. Çünkü onun dünyası çok başka. Yani çocukların merak duyguları, heyecanları, keşfetme istekleri, içtenlikleri, yaratıcılıkları bunlar yetişkinlikteki heyecanlardan çok çok farklı anlam taşıyor onlar için. Biz onlara sunduğumuz kitapları, edebiyatı bu şekilde bu kavramlarla birlikte yoğurup onlara sunmalıyız aslında. Bu da farkındalıkla birlikte aslında kapsayıcı çocuk edebiyatından bahsedebilirdi bence. Yani fiziksel, zihinsel beceriler, özel gereksinim, cinsiyet, ırk, dil, din, işte coğrafya, sosyoekonomik durum gibi, yaş gibi faktörleri göz önüne alarak kurgulanan edebiyattan bahsediyoruz burada. Kapsayıcı çocuk edebiyatı olarak. Burada da vurgulamak istediğim aslında kitabın dilinin ayrıştırıcı olmaması, o kurguların ayrıştırıcı olmaması. Yani çocuklara uygun olacak şekilde Bunların desenlenmesi daha çok çünkü tarih boyunca az önce ifade ettiğim kavramlar etiketlerle ifade ediliyor. Yani bu etiket olarak sunuluyor ve bu normal parantez içinde normal evet. olarak sunulmuş oluyor. Bizim burada yapmak istediğimiz çocuklara bu etiketlerin de aslında toplumu oluşturan parçalar, parçalar olduğu ve bunların farkına varılıp böyle çok çok toplumdan ayrı şekilde düşünülmemesini sağlamaktır. Bunları verirken elbette ki çocuğa keyif alacağı şekilde e, kitapların tasarlanması ve kurgulanması gerekiyor aslında. Çünkü onların empati düzeylerini güçlendirme, yaşama dair estetik duyarlılıklarını arttırma, dünyaya karşı heyecanlarını, sezgilerini harekete geçirme temelde hedeflediğimiz şeyler bunlar olmalıdır. hı hı. hı. Yani şey biraz merak ediyorum aslında şimdi biraz daha belki e, elle tutulu bir yere de gelelim teorik kısmına çıkıp bu günümüzde çocuk yazını bu engellilik meselesini nasıl yaklaşıyor biraz bunu sormak istiyorum Çünkü geçmişte e, sözgü işte masallarda ya da işte bizim okuduğumuz çocuk kitaplarında belki orada da düşünebiliriz Çünkü bu hakikaten son 10 yılda 20 yılda çok değişen bir şey kendinde okuduğu çocuk kitaplarını falan düşününce çok böyle dikkatlerin olmadığını hatırlıyorum şu an fark ediyorum bunu ee, nereden nereye geldi bu e, dikkatler meselesi yani çocuk edebiyatının üreticileri olan yazarlarda da bir farkındalık oluştu mu o zaman içinde yani baktığımız zaman söylediğin gibi yani çocukken okurken farkına varmıyoruz birçok şeyin birçok etiketlemenin dışlamanın işte Hı. ayrıştırıcı dilin farkına varmıyoruz. Sonradan bu üzerine özellikle akademik açıdan düşündüğümüz zaman birçok eksi duruma rastlayabiliyoruz. Örneğin işte en popüler green masalları ya da Türkiye ve dünyadaki diğer kültürlere ait masallara baktığımız zaman da yani en temel düzey masal olduğu için oradan örneği veriyorum. Aslında vurguladığımız bu farkındalık durumunun o kadar da farkında olunmadığı hatta olumsuz olarak bunun e, kelimelere döküldüğünü görüyoruz. Örneğin e, masal genelde halkın yarattığı hayale dayanan, sözlü gelenekle ilerleyen insanlar, hayvanlar, işte cadılar, dev peri e, karakterlerinin yer aldığı e, bir e, edebi tür olarak geçiyor. Ancak baktığımız zaman burada yer alan e, bu cadılar, dev, peri gibi karakterlerin kötücül özellikleri fiziksel e, farklılıklarına dayanarak ortaya çıkarılıyor aslında. Yani kötü niyetli karakter bunlar ama bir yandan da e, engelli atfedilebilecek karaktere sahip şey fiziksel özelliklere sahipler. İşte görme görme durumları ol kör olabiliyorlar yani o metinlerde verilen şekliyle demek gerekirse kör olabiliyorlar işte e, bacakları olmayabiliyor ya da çok çok deforme olmuş fiziksel özellikleri fiziksel özelliklere sahip olabiliyorlar e, ve genelde de kötü karakter oluyorlar işte iyi karakter baş karakterin e, öldürmek istediği yenmek istediği bir e, yaratık varlık olarak e, sembolize ediliyorlar ya da Çeşitli yine farklı masallara bakıldığı zaman ya da temsillere bakıldığı zaman da tam tersi çok çok iyi, çok çok iyi niyetli, saf, merhamet dolu, kibar şeklinde diğer aşırı uçtan örnekle sunulabiliyor. Yani çocuklar tarafından baktığımız zaman da belki onu okurken heyecan verici gelebilir. o Çünkü çok e, büyük betimlemeler yer alıyor o kitaplarda ya da masallarda. Ama bunun e, böyle verilmesi çocukluktan itibaren çocukların e, farkındalık düzeylerinin e, düşük seviyede tutulmasına neden olabiliyor. Ve e, otomatikman küçük yaştan itibaren ayrıştırıcı dile maruz kaldıkları için artık e, o normalleştirme normale göre onlar da dışlama yapmaya başlayabiliyor. Buna bakıyoruz ama artık günümüze geldiğimiz zaman yavaş yavaş yazarların, yayın evlerinin, çizerlerin farkındalık düzeylerin arttığını görüyoruz. Bir yandan da belki okuyucunun talebine ilişkin de durumlar bunlar. Çünkü Bunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor. İşte üniversiteler ve işbirliği içinde oldukları çeşitli kurumlarla farkındalık projeleri yürütülüyor ve çeşitli edebi ürün çıkarıyorlar. Çocuk kitapları çıkarıyorlar. Ve bu çocuk kitaplarında engellilik normalin karşısında yer almıyor. Yani kurgular genellikle engellilik teması üzerinde değil, temel başka bir konu oluyor orada işlenen. Evet. Engellilik orada karakterin sahip olduğu e, sahip olduğu özelliklerden biri olarak veriliyor e, bu anlamda aslında olumlu bir bakış açısına sahip olabiliriz çünkü e, dediğim gibi e, bakış açıları geliş, gelişiyor yine yazarların da e, sanırım o e, kurguladıkları karakterlere ilişkin empati düzeyleri de artıyor e, bu anlamda e, olumlu görüşler var çeşitli araştırmalara baktığımız zaman da örneğin birçok doküman analizi yani kitap incelemesi yapıp engelli karakterlerin bu kitaplarda yani kitaplar dediğimde çocuk kitapları engelli karakterlerin çocuk kitaplarında nasıl ele alındığını inceleyen çalışmalar var. Bu çalışmalarla birlikte güncel kitapların yani engelliliğin toplumun dışlayıcı bir unsuru olmadığını belirtip o kurguya katan kitapların sayısının arttığını görmüş oluyoruz. Bir yandan e, kayıttan önce önceki günlerde haftalarda konuştuğumuzu, evvel buradan bir makale çıkarırım bir yazı da belki e, tekrar şey yapıp <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu da buraya kayda geçiriyorum. <gülüyor> e, şeyi e, sen söylerken bir yandan aklıma şey geliyor mesela sinemadaki temsiller ya da işte bugünkü modern güncel silimlerdeki temsiller hakikaten o e, değişim ve dönüşüm çok net görülüyor. Mesela şey hep aklımdadır e, işte tanrının gazabına uğramak meselesi işte o engellilik meselesini böyle bir yerden alınmamak, böyle bir yere konumlandırmak e, bu artık yok umarım. <gülüyor> Değişmiştir. Şu an biz, evet, edebiyat açısından konuşuyoruz çocuk edebiyatı ama Aha. elbette ki Sinema olsun, işte farklı toplumsal unsurlar olsun, sosyal kültürel durumlar olsun yine eleştirilmesi gereken birçok alan var aslında. Evet, evet. ufak ufak toparlayacağız herhalde bir bakalım. <gülüyor> Dilersen küçük şarkıları seviyelim. Yani Ben ne çalabiliriz diye düşünürken ikimizin de ortaklaştığı bir Leonard Cohen şarkısına biraz kulak verelim. The Futures 92 yılı o şahane albümden. Anthem'ı dinleyelim. E, çünkü her şeyde bir çatlak vardır ve ışık buradan içeri girer. Buyurunuz. Radyoseverler yeniden merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum devam ediyor. E, bugün Damla Işık'tan kılıçla e, çocuk edebiyatını, farkındalık meselesini, kapsayıcılığı ve kapsayıcılığın alt boyutlarından biri olan engellilik meselesini konuşuyoruz. E, şimdi Koyan'dan bir şart binedik ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. E, Damla aslında biraz edebiyatı konuştuk ama edebiyatın kendisi de bir bağlam içinde anlam kazanıyor ve bu bağlamın kendisi de e, önemli bir e, mefhum aslına bakarsak. Bu anda çocuk kitabının üretildiği ve alımlandığı toplumun meseleye karşısındaki konumu da önemli. Bunu biraz konuştuk aslında, biraz kıyısından gezdik ama biraz daha bir adını koyalım istiyorum. E, söylem analizi bu anlamda önemsediğim anlardan, alanlardan biri. Nasıl bir toplumuz biz bu farkındalık meselesinde? Nerede duruyoruz acaba? Farklılıkların kabulü konusunda bana kalırsa değişken bir toplumuz aslında. Yani engellilik üzerinden gidersek normali sahiplenen, farklıyı öteleyen ama aynı zamanda duruma göre de sahip çıkabilen bir toplumuz. Bunu toplumda yer etmiş beddualar, türküler, masallar, atasözleri, deyimler... Bunları incelediğimiz zaman daha iyi farkına varıyoruz aslında. Çünkü bu ifadeleri kullanan kişiler art niyet taşımadığını söyleyebiliyor ama temelde baktığımız zaman, o söyleme baktığımız zaman bir sınıflandırma ve engelliliğe yaraşır durumları en alt kategoride oluşturma çabasını görüyoruz aslında. Yani burada normalin ideolojisinden bahsediyoruz. Yani genel olarak Örneğin deyimlere baktığımız zaman işte körle yatan şaşı kalkar. En, en sık kullanılan ee, işte deli deliyi görünce sopatını saklarmış işte aklından zoru olmak vesaire ee, bu, bunlar deyim örnekleri ve birçok atasözü var buna benzer yine masallardan bahsettik az önce. Yani türküler, türkülerde de bu ifadeler çok fazla, beddualar yani sözle gelen bu gelenekte de e, toplumun yani toplumumuzun aslında buna karşı aldığı tavrı da görebiliyoruz. Elbette ki bu bir değişim içerisinde yine akademik çalışmalarla, sosyal kültürel çalışmalarla yapılan e, etkinliklerle birlikte ama e, bu değişimle birlikte e, bunun e, topluma tekrar yansıyıp olumlu anlamda e, dönüştürülmesi çok önemli. Hı hı hı. Evet bir yandan bunun şeyi var, toplumsal bir veçesi var. Bunun bir siyasi boyutu da var kuşkusuz, işte belediyecilikle ilgili bir boyutu da var. E, yani oradaki normalin ideolojisi nereden konuşuyor meselesi aslında çok e, kıymetli bir tartışma ama çok da uzun bir tartışma bir yandan da ama benim çok az zamanım kaldı. Ee, dilersen senin daha özel çalıştığın alanla da kuşatmaya çalışan bir soruyla bitirelim yavaş yavaş. Çocuk yazın dediğimizde aslında hikayenin sadece bir anlamı yok. Hikayenin fiziksel olarak sunulduğu nesnenin de bir anlamı var. İşte çocuk kitabının bir nesne boyutu da var aslında. Ee, sıradan aslında bizim çocukken okuduğumuz o sadece kitap olan kitapları artık herhangi bir ikna ediciliği, Yok gibi görüyorum yeni Bu Dolayısıyla işte üç boyutlu kitaplar, ne bileyim, oku veren kitaplar, şarkı söyleyen, ses veren kitaplar var. Ee, burada engellilik meselesi gözetilen bir durum bu. Ne bileyim söz gelimi işte senin de üzerinde çalıştığın e, sağ olan görme engelli bireyler çocuk kitabına erişebiliyorlar mı? Yayın dünyasında burada eksikler ne ya da iyi yapılan şeyler neler ne dersin? Görme engelli çocuklar kitaplara son zamanlarda daha çok erişmeye başladılar ancak benim gözlemlediğim kadarıyla bu erişim daha çok çeşitli projeler kapsamında ele alınıyor yani bunun bir rutine oturtulup yine tırnak içinde bir normal şartlar düzeyinde sağlanması gerekiyor aslında. Ağır görme düzeyinde olan çocuklar için e, birey bas, basılı kitaplar e, hazırlanıyor. E, az gören çocuklar için de çeşitli yardımcı araçlarla e, kitaplar hazırlanıp verilebiliyor. E, bunun dışında baktığımız zaman çocuk kitaplarının elbette ki belli kriterleri olması gerekiyor. Yani fiziksel olarak, kurgu olarak, metin olarak e, nitelikli kitapların çocuklara sunulması gerekiyor. Örneğin görsel Görselleştirmede de yine engellilik çatısı altından bakarsak çok klişe görselleştirmeler kullanılabiliyor. İşte görme engelliler için baston gözlük kullanımları, fiziksel engelliler için sadece tekerlekli sandalye. Yani bunlar artık çok klişe oluyor çünkü engelli çocukların da kendine özel durumları var, kendi tercihleri var. Bunların da aslında yazarlar ve çizerler tarafından vurgulanması gerekiyor. Çünkü e, belirttiğimiz üzere burada amaç, vurgu daha doğrusu engelliliğin görünürlüğü olmamalıdır aslında. Yani belli bir kurgu olacak. E, çocuğun e, ya da karakterin, o kitapta yer alan karakterlerin e, kendine has özellikleri olacak ve bunların e, yoğrulması gerekecek birlikte. Yani engelli karakterin iç dünyasının da oraya yansıtılması gerekiyor. Böylece okuyan çocuklarda bunu fark edip kendi normallerine katması gerekiyor. Dolayısıyla şey gibi bir durumdayız aslında yani işte X bir karakter ve öyle bir karakter sadece bu kadar. Yani bir yandan altını çizerken de orayı çok da kanatmamak gibi bir yerdeyiz ve enteresan bir dengedeyiz. Ee, Damla teşekkürler iyi ki bugün. Ben teşekkür ederim. E, Dilersen ufaktan bitirelim. Radyo Sörler. Bugün e, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum'da Damla Iştan Kılıcı konuk ettik. Kendisiyle çocuk yazını ve engellilik meselesini konuşmaya çalıştık. E, teşekkürler Damla. Hoşçakalın. İlerleyen ve haftalarda görüşmek üzere.